Şimdi zannedersem o arkadaşımızın kastı şudur. Yani bu, bu arkadaş Müslüman namazında, niyazında birisi mi? Ha, televizyon ekranında mı duydunuz? Zannedersem bu adam eğer İslami bir kimliği varsa zannedersem bu adamın kastı şudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha bir sefer dahi olsun. Biz İslam devleti kuracağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız anlamında aleykümselam hemen otur. Bu tip sözler ağzından çıkmamıştı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani biz bir devlet kuracağız. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız şeklinde kimseye tebliğde, davette bulunmamıştır. Ama daveti genelde nedir? Tebliğ, efendime söyleyeyim, tevhid pardon. Ee, insanların Yetişmesi, ahlaki anlamda, amel anlamında yetişmesi ve halkanın genişlemesi. Ve ne diyor ilim ehli? Allah Resulü böyle bir ifade kullanmamasına rağmen bakıyorsunuz ki Medine'de bir İslam devleti oluştu. Bir güç kuvvet oluştu. Yani davetçinin gayesi devlet değil tebliğ olmalı, tevhid olmalı. Tebliğ senin görevin, tevhid senin işin. Devlet Allah'ın vereceği bir mükafattır. Ve bunun delili olarak da Nur Suresinde bir ayeti celile okuyorlar ve okuyoruz. Orada Allahu Azze ve Celle وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ Ayette Allah diyor size de size söz verdi diyor. vaad etti. وَعَدَ Allahu الَّذ۪ينَ آمَنُوا sizden iman edenlere vaat etti neyi vaat etti sizden öncekileri nasıl ki yeryüzüne hakim kıldıysa sizi de öylece yeryüzüne hakim kılacağını vaat etti Aleykümselam. hemen hemen oturuver sizi de Mustafa şu kitabını kapattı oraya koy sizi de yeryüzünün hakimi kılacağını vaat ediyor ve tabi devam ediyor onlar ki iman ederler Salih işlerler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Yani bir insan Allah'a itaat eder, ibadet eder, salih de bulunur, imanına şirk bulaştırmaz, tevhid ehli olur ve bunu en yakın çevresinden başlayarak helezon şeklinde bunu büyütürse allah Teala vaadinde duracaktır. Yani neyi vaad ettiyse onu verecektir. Ve güzel bir tespit daha. Diyorlar ki eğer İslami bir idareniz yoksa bu sizin suçunuz. Allah vaadinde asla caymaz. Sözünden döner mi Allah? Asla, haşa. Yoksa bu sizin suçunuz. Çünkü Allah sizden bir şey istedi. Onu vermediniz ki size versin. İman edeceksiniz. Salih ameller ve tevhidi gerçekleştireceksiniz. Tevhidi çizgide yan yana geleceksiniz. Allah size idare verecektir. Hem de belli bir mıntıkanın da değil. Yeryüzünün hakimi kılacaktır. Bu yeryüzünün tamamı iman edecektir anlamına gelmez. <gülüyor> yeryüzünün hakimi sizsiniz. Yani iman etmeseler bile size cizye ödeyeceklerdir. Küçüleceklerdir sizin karşınızda. Biz kimseye iman edin diye kimseye zor kullanamayız. Kimseyi de zorlayamayız. ki Allah bunu zorlamıyor. Dileyen iman etsin diyor. Dileyen küfür etsin diyor. Bunu söyleyen Rabbimiz. Dileyen iman eder, dileyen küfür eder. Onun için sen insanlara neden iman etmiyorsun diye sen insanlara kılıç kullanamazsın. Sen insanları öldürmeye şuna buna kalkamazsın. Böyle bir şey yok İslam'da. Böyle bir şey İslam'da yok. Sen hak batıldan ayırt sen hakkı anlatırsın. Hem de güzelce anlatırsın. Ahlaksız bir şekilde değil. ukalalık yaparak değil. Sen bunu güzelce anlatmak zorundasın. Allah'ın istediği bu. O adamın Allah'ın hiçbir mazereti kalmasın diye güzel davranacaksın. Güzel anlatacaksın. O ayet denildiği gibi dilerse iman eder, dilerse küfreder. Yani sen hesap gününü o adamı hazırlayacaksın. O adamın Allah'ın karşısında herhangi bir eee mazereti söz konusu olmayacak. Senden istenen bu. Sen devlet kurmak için neye çırpınıyorsun? Sen ne devlet? Sen kimsin devlet kuracağını diye çırpınıyorsun? Hidayet veren Allah değil mi? Şimdi gayesi devlet olan bir insan Ardından kelle toplama hastalığına kapılacaktır. Kim olursan ol gel. Hani sayı kalabalık oluştuğunda devlet kuracak ya. Adam bunun gayretine düşecektir. İslam böyle bir şey istemiyor ki. İslam sana hakkı haykır diyor. Hakkı anlat diyor. Korkma diyor. Rızkın da daralmaz. Efendime söyleyeyim. Ecelin de yaklaşmaz. Sen hakkı anlat. Allah hidayet verecek ki hidayet hak edenleri en iyi bilen odur. Öyle mi? Allah hidayeti hak edenlere hidayet verecek halka genişleyecek. Allahu Azze ve Celle'nin vaadi gerçekleşecektir. Ve Allahu Teala'nın vaadi gerçekleştikten sonra da yani bir idareniz olduktan sonra az önce senin de ifade ettiğin gibi İslami birçok mevzu yani İslami birçok hükümler uygulanacaktır. Hırsızın elini kesme işte o zaman olur. Zina eden evliyi taşlamak o zaman olur. Zina eden efendim bekarı sopalamak işte o zaman olur devlet caydırıcı bir güç olacak bu seferde. Ondan sonra başka devletlere de neden iman etmiyorsunuz? Değil. Davet gönderir, tebliğ gönderir. Ya cizye alır, haraç alır. Öyle mi? Onlar sana cizye ödediği sürece seninle dini konularda savaşmadığı sürece hatta yanında yaşayanlar bile dini konuda sizinle savaşmadıkları sü sü sürece sizin onlara iyi davranmanızdan, adil davranmanızdan Allah hoşnut olur diyor ya. Kafir dahi olsun. Sen ne yapacaksın? Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Yani sahabe etrafındaki Yahudi olsun, Hıristiyan olsun komşularına iyi davranıyordu. Efendim hayvan kesiliyor. Yahudi komşuyu unutmayın ha. Yahudi konuşuyu unutmayın. Verdiniz mi onlara da? Çünkü ben Allah Resulü'nden duydum. Cibril bana komşu aklarından o kadar bahsetti ki neredeyse birbirine mirasçı kılacak zannetti. Bu ne demek? E diğer taraftan da Yahudi ve Hristiyanları dost edinmen. Kim onları dost edinirse onlardandır. Dost edinmek ayrı bir şeydir. Senin insanca davranmak ayrı bir şey. Öyle mi? Yani senin komşun diye kafir ve müşrik diye senin onlara zulmetme hakkın var mı? Karısına kızına saldırma hakkın var mı? Ç malını mülkünü gasp etme çalma hakkın var mı? Yahudidir. La. Pisliği götüde kapısının önüne dök. Var mı böyle bir hak? Daha iyi davranma hakkım var? Bu adam neyse bizden. O adam bizden değilsen daha iyi davran. İslam'ın güzelliğini sergilesen kardeşim. Yahudi bir çocuğa tebliğe gidiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yanında amcası ölene kadar işte iyi davranıyor. Şimdi bunlar birbirinden tefrik edilmelidir. Görev neyse onun üzerinde durulmalıdır. Burnumuzu Üstümüze lazım olmayan şeylere sokmamalıyız. Yani üzerimize lazım olmayan şeylere burnumuzu sokarsak Allah burnumuzu sürter. Nerede bu olan? Kapı çalmadı mı? Orada mı? Allah burnumuzu sürter oralarda biliyor musun? Şimdi senin görevin ne? Baştan beri anlatmaya çalıştığımız gibi. Ayeti de okuduk. Ne? Görevin ne senin? Görevimiz ne? Gayemiz ne? Gayemiz devlet değil. Tevhid. Biz tevhid'i gerçekleştirmek için varız. Önce kendi beden ülkemizde, ardından çevremizde, ailemizde, öyle mi? Yavaş yavaş çevremize. Ve bu genişleyecektir. Allah munafık bir idare, munafık efendim idare edilen, edilenler falan istemiyor. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de teklif ettikleri gibi şimdi bana veya bize bir devlet idaresi işte sizi seni başbakan Taceddin hocam işte sizi de üyeler azalar şudur budur ilan ettik bizim ne yapacağımızı zannedersiniz ne yapacağız değil mi bakayım ne yapacağız milleti mi kıyacağız gebert vur ya ne yapacağız yani bir kere bir şey, böyle bir şey olmayacağı gibi böyle bir şey olsa bile yani Allah Resulü bir kere bunu kabul etmedi hayır hayır, hayır, hayır. Yani sizin, biz, ben sizin ne idarenizde gözüm var demediler mi idarecimiz ol Demediler mi ki kadınlar toplayalım işte on tane güzel seçip sana verelim yani gayen eğer buysa. Yani maddi anlamda bir şey istiyorsan demediler mi toplayalım para verelim sana. Yok. Benim hiç böyle büyük gayem yok. Kafa yapılarınız değişecek tabiri caizse. Kafa yapılarınız. Ne tabiri caizse. Kafa yapılarınız değişecek. Ameliniz, itikadınız, ahlakınız değişecek. Ben bunun için gönderildim. Onun için peygamberimiz bile böyle bir şey kabul etmedi. Biz böyle bir şey kabul etmeyiz. Böyle bir böyle bir şeyimiz de yoktur. Her ders günü bu olan. Bizim böyle bir gayemiz de yok. Onun için Resulullah işte onun için böyle bir ifade kullanmamıştır. Devlet kuracağız. Şudur budur. Yani sanki birilerinin makamında, mevkisinde, koltuğunda gözümüz varmış gibi. Yok öyle bir şey gözümüz yoktur. Bizim böyle bir şeyde gözümüz yoktur. Ha, verseler bile orada ne yapacaksın? Beceremezsin kardeşim. Yine bakın işin başına yine döneceksin. Davet arkadaşım ya. Bir kere senin orada kalabilmen için korkunç bir kuvvetin etrafın olacaktır. Yoksa seni yine gel aşağı edeceklerdir. Orada olabilmenin de efendime söylediğim şeyleri vardır. Allah Resulü'nün onu davet ettiklerinde onu teklif ettiklerinde e, yani sen buraya otur eee Allah nasıl istiyorsa sen öyle yönelt. Öyle mi zannediyorsunuz? Yok. Yani bu bir kral hevesli heveslisi ise kralımız sen ol. Yine tabi bizim kanunlarımızla bizi yönet. Onun için gayeler buydu o insanların. Aleykümselam. Onların gayeleri buydu. Bunu bunu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok iyi bildiğinden dolayı bunu istemedi. Tebliğ, davet. Oraya bizi otuttursalar da yine bizim işimiz davet kardeş. Yine insanları karşını alacaksın. Hatta bence daha tehlikeli bir durum olacaktır. Niye biliyor musunuz? Tehlike ne? İnsanlar senin korkundan munafıklık yapacak. Şimdi senin korkundan bir şeyler yapacaklar. Veya sana yalakalık olsun diye. Bırak devlet ticareciliğini. Ben küçücük bir yerde bir Ayhan orayı bilir ben bir petrol kralı oldum bir, ara. bir petrol işletiyordum. Adam bir taraftan çalıyor bir taraftan da benim gibi namaz kılıyor gibi bir şeyler yap. Yalaka! yalakalık yapıyor böyle insan çoğaltırsın ancak ama böyle devam ederse bakıyorlar bu cemaat gariban zügürt yongayla karşılıyor biz bize gelen bizim yanımıza gelenlerin samimi olduğuna inanıyoruz öyle mi çünkü bir çıkar bir menfaat göz gözetmez ki burada hatta bizim inancımızı amelimizi kabul eden ve onu yaşayan insanlar bir takım zorluklara da göğüs geriyorlar aha bu da sapıttı Oraya gidip geliyor. Bir zamanlar bize İnegöl'de dedikleri gibi yahu dedi bizim sizin yanınızda gezmemiz bile bir olay diyor ya. Bizi gördüklerinde ne diyorlar biliyor musun? Yani sizin yanınızda bulunmamız bile bir olay. Ne işiniz var onların yanında? Deniliyordu. Çünkü kimse yok. Fikrimiz, zikrimiz biliniyor. Hulasai kelam yani söz olarak bunu kastetmiştir. Allah Resulü asla böyle bir şey söylememiştir. Devlet kuracağız, şudur budur dememiştir. Çünkü gaye bu değildir. Gaye neydi? Tevhitti. Bunu gerçekleştirdi. Devlet de Allah'ın vaadiydi ve Allah vaadinde durdu. Sizden öncekileri nasıl yeryüzünün hakimi kıldıysam sizi de hakim kılacağım dedi. Yeryüzünün hakimi de oldular biliyor musun? Pah, nerelere kadar? Endülüs'e kadar? Neler neler yaptılar? Allah'a hamdü senalar olsun ama iş yine hadiste dediği gibi garip başladı yine garipliğe dönecektir şu an yine garip bir vaziyette en azından bu mıntıkada garip Allah'ın sözü hala geçerlidir bunun üzerinde ciddi anlamda durursanız durur isek Allah yine seni yeryüzünün hakimi kılacaktır ama tevhideli olacaksın anlaşıldı mı burası? anlatabildiysem ne mutlu bana var mı başka bu konuyla alakalı sorusu olan hikaye değil soru soracaksınız benim başımdan şöyle bir şey geçti video var anlatacak mı kaydediyoruz soru sorun kaydedelim güzel başkaları da dinlesin soru varsa anlat başından geçen olayı anlatma Sorun varsa söyle, onun cevabını verelim. Sonra yine onun muhabbetini yaparız. Mehmet'in buyur. Teşekkür ederim, hocam. Ben teşekkür ederim. Dediğimiz gibi bu yöntem kendilerinin bulduğu yöntem. Kendilerini uydurdukları bir yöntemdir. Yani insanların, insanların sürekli kendilerine has bir takım yöntemleri var ve bu yöntemlerle de asla ve asla başarı elde edemeyeceklerdir diyelim ki kendilerince buldukları yöntemle hilafeti gerçekleştirdiler yani, yani. aleykümselam. yani hemen oturun diyelim ki idareyi ele aldılar ne olacak Ay, ne olacak diyelim ki ee, Cemalettin Kaplan bizim başbakanımız oldu. Ne anlatacak? Tasavvufu anlatacak. Sakat inancını anlatacak. Amelini anlatacak. Hanefiler hakim olsun. Hanefi mezhebini anlatacak. Öyle mi? Tasavvufçular efendime söyleyeyim hakim olsun. Tasavvufu anlatacak. Sen kalkıp tevhidden bahsedeceksin. Seni gebertecekler. Biraz şey tabirle. Sapıksın sen. Seni öldürecekler. Şimdi onun içindir ki baştaki ifadelere çok dikkat edin. Onun içindir ki gaye devlet değil tevhid Mehmet'im. Tevhidi gerçekleştirdikten sonra Allah'u azze ve celle yeryüzündeki bütün insanlara nazar ediyor. Tevhid ehli kimse ona değer veriyor. Ayeti okursanız diyor ki İbrahim tek başına bir milletti. Başlı başına bir ümmetti. Allah'a ortak koşmuyordu çünkü. Bakınız görüyor musunuz? Tek başına bir ümmetti. Başlı başına bir milletti diyor. İnsan mı yoktu piyasada? Vardı ama Allah ona nazar etti. Ona değer veriyordu. Tevhid ehli olduğundan Ardından onun için söylüyor Rabbimiz. Çünkü o Allah'a ortak koşmayan bir muvahiddi diyor. Ha Demek ki Allah tek kişi de olsa ona değer veriyor. Hatta Abdullah İbni Mesud'un bir rivayette cemaat hakta olduğu müddetçe tek kişi de olsa işte odur diyor. Tek kişi de. Burada önemli olan tevhiddir. Devlet değildir. Ah devletimiz var. Devletimiz bizim değil mi? Bizim devletimiz. Ah devletimiz var. Neye yarar ki İslam'ı anlatmadıktan sonra? Kur'an'ı sünneti anlatmadıktan sonra? CHP'den iyidir tabii ki. Ama ama Yani sorun devleti herkesin devleti var. O devlette de ne anlatılıyor? Zaten bu tür cemaatlerin şeyi devleti kuracak. Devlet, yani biz fikrimizi hakim kılacağız. Zikrimizi hakim kılacağız. Oraya oturduğumuz zaman fikrimiz ve zikrimiz anlatılacaktır. Gaye budur. Doğru, inanıyoruz. Kimin fikri, zikri neyse koltuğa onu tutturacaktır tasavvuçuysa tasavvufu tutturacaktır. Tamam mı? Çünkü tarihte bunlar yaşanmış değerli kardeşlerim. Adam geliyor. Kralın fikri zikri neyse ilim ehline bunu zor zorla yutturmaya çalışıyorlar. İşte bir zamanlar Kur'an mahluktur. Değildir. O anki kralın sözü neyse işte bir güya birileriyle bir takım yalakalarla istişare ediyor. Bunu milletine yutturmaya çalışıyor. Fikir zikir neyse koltuğa oturacak da odur. Onun için biz diyoruz ki önce fikrimizi, zikrimizi bir sağlama bağlayalım. Tevhidi çizgide olalım. Bizden devlet istenmiyor Allah tarafından. Bizden önce kendi beden ülkemizde devleti kurmamızı, evimizde devletimizi kurmamızı ardından tebliğ etmemizi istiyor allah Teala. Ve bu yolda ölürsünse, devletin olmasa da Allah sana sen niye devlet kuramadın? Gel bakayım böyle bir sorumluluğu yok senin kardeşim. Sorumlu olduğun şey bellidir. Sen onun üzerinde duracaksın kardeşim. Bunlar güzel anlaşılması gerekir. Gayemiz hatta baş, bu başlıkta bir dersimiz de var. hocanın da bu anlamda dersi var. Gayemiz tevhiddir. Devlet değildir. Anlaşıldı mı burası Mehmet abicim? Başka efendim? Mehmet hoş geldin. Kel olan hoş geldin. Seni de meşhur yapak. bak internete koyacağım şeyi. Onun için. Niye? Zaten yeterince meşhurum. Kel olan diye diye internette de duydular artık evlendiremiyor. Tüh. Evet beyler var mı başka? Yok efendim. Sor bakayım Mariküm selam. Allah -u Teala Allah -u Teala bunların yasak olduğunu, haram olduğunu söylüyor. Şeytan işi birer pislik olduğunu söylüyor. Falokları, şans efendime söyleyeyim. Şu anki Milli Piyango dediğimiz milli kumar bunların hepsi bu ayetin içerisine, bu ayetin delaletiyle ile söyleyeyim haram olan, yasak olan şeylerdir. Az önce bunu sormuştun. Adam kafa yorduğunu söylüyor. Diyor ki biz buna bu kadar kafa yoruyoruz. Vallahi adam İtalyan soygununda da bir sürü kafa yoruyor plan proje yapıyor bir sene hatta bir sürü masraf ediyor yani bir mevzuya kafa yoruyorsanız o helaldir bunu nereden çıkardınız içkiyi soruyor efendime söyleyeyim diyor ki e, bu beni diyor sarhoş etmiyor ki diyor sarhoşluk yani sarhoşluk veren şey haramdır diye sigaradan şundan bundan bahsediyor diyor ki bu beni sarhoş etmiyor ki diyor el cevap diyoruz ki adam alışmış ki o kadara içkiye alışmış ki artık yarımlık bile sarhoş etmiyor onu. Caiz mi şimdi onun içmesi bunu? Sar sarhoş olmuyor onda. Veya doktorların dediği gibi hazm için. Aleykümselam. Midenin hazmedebilmesi için otur kardeş. Midenin hazmedebilmesi için oradan oğlum battaniye varsa getir. Midenin hazmı için işte bir bir düble viski, işte rakı bu içilebilir diyor. Çünkü diğer taraftan İslam sana e, aklı izah eden her şey hamur, bunun azı ve çoğu haramdır diyor. Azı da haramdır, çoğu da haramdır. Hatta yine İslam'ın bir kuralıdır. Zarar faydasından çoksa bir şeyde haram kılıyor bunu. İçkiden bahsederken onun faydasından da bahsediyor. Öyle mi? Onun faydasından da bahsediyor. Ama ardından zararının faydasından daha çok olduğunu söylüyor. Bu şimdi genel kuraldır değerli kardeşler. Yiyecekte, de, içecekte her şeyde bunu göz önünde bulundurabilirsiniz. Hatta tebliğde de bunu göz önünde bulundurabilirsiniz. İbni i Teymiye Rahimullah'ın anlattığı gibi, dediği gibi, eğer yapacağınız bir tebliğde zarar faydasından çok çok büyükse, bu tebliğ sizin için yasak haram olan bir tebliğ olur. Çünkü daha fazla zarara Bura anlaşıldı mı? Bura anlaşıldı değil mi? Onun için bu kuralları güzel kafamıza yazmamız gerekir. Bir şeyin faydası olabilir. Ama zararı faydasından büyükse bunu İslam yasak kılmıştır. Bir tane şuraya koy. Bir tane kardeşimizin altına ver. ver. Al al. Minder reddedilmez al. Üşütürsün ondan sonra ileride çoluk çocuğun olmaz ha. Adın neydi sen? Mustafa'cığım. Hoş geldin. Evet. Komisyonu Mal alırdık ama arayı bulamıyorlar. Bir kişi geliyor, aslında buluyor. buluyor. Ondan sonra para alıyor. milyondan milyondan. Haramdır Haram mı? Haramdır, yasaktır. Yani kimse kimse. Bir kere bir insan bir malı satabilmesi için kendi kabz edeceği bir mal olacaktır. İkincisi kimse kendisine ait olmayan bir malı satamaz diyor İslam'da. Öyle mi? Şehirli köylünün malını satamaz onun yerine diyor. Şimdi buralarda illet üzere hareket ederseniz hüküm illet üzeredir. Bu kuraldır, kaidedir. Hüküm illet üzere döner. Eğer illeti güzel tespit ederseniz yani İslam bunu neden haram kılmıştır? Neden neden yasak kılmıştır? Bu illeti tespit ederseniz bununla birçok meselenin hükmünü verirsin. Yani hüküm yine Allah'ındır sen ne yaparsın? O nas'ın buna delalet ettiğini anlarsın, çıkarırsın başkasına ait olan bir şeyi satamasın şimdi bakın çevrenize en melun işlerden en kavgalı gürültülü efendim işler Allah ve Resulünün haram kıldığı yasak kıldığı şeylerdir ya alsanıza şunu arkadaş şuraya ya beni bağırtırıyorsunuz ya alın da altınıza serin iyilik de yaramıyor ha anlaşıldı mı Minder reddedilmez. Arkadaşım ne biçim hadislami ediyorsunuz? Serin altınıza diyorum ben. Minder reddedilmez. Süt reddedilmez. Koku reddedilmez. Ben, yani da, işte. Anlaşıldı mı veisciğin burası? Ben, bu, Sor. De, mesela, bu, bu, bu, bu evet. Kadarını, Büyler, bilmiyor, şey. Beyler dinleyin. Ulan sünneti bilmiyor. Ama iyi niyetli. Kimsenin ibadetine kimseye karışmıyor. Yine de bunu oy verdimler. Az önceki bahsin etmiş olduğumuz kural aynen burada da geçerlidir. Aleykümselam. Hemen oturun, hemen oturun, oturun. Ders başladı mı teker teker milletle tokalaşmayın. Oturun. Heh, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Aynı kural biraz önceki anlattığımız şekliyle aynı kural burada da geçerlidir. Şimdi biz bulunmuş olduğumuz ortamda Yapmamızla sorumlu olduğumuz Şeyler ve bir de yapmamakla Yapmadığımızda Sorun çıkacak bir takım Şeyler söz konusudur Eğer bu hayatın içerisinde Bu idarenin içerisinde bu memleketin Vatandaşı isen Sana düşen bir görev var Yaptığında da yapmadığında da Bahse edilen o oy potansiyelini artırıyor, indiriyor. Veya hayra olsun, vesile olsun veya şerre vesile olsun, vesile oluyorsun. Oy meselesinde bizi asla ve asla anlayamadıkları için tekfirde ederler, dinden de çıkarırlar, seni sapıkta görürler ama anlayamadıkları için. Anlayamadıkları için. Ben şimdi önce kendimden misal vereyim. Ben senelerce hocalarıma bu anlamda karşı çıktım. Özellikle Ebu Said hocamıza olur mu dedin. Ya böyle olur, şöyle olur derken Allah razı olsun. O yani yatırımınız uzun vadeli olsun dedi. Yani sabredin. Düşünün, taşının. İlla git ver demiyoruz ama verenlere karşı çıkıp onları tekfir etme bari. Verenlere karşı çıkıp onları tekfir etme. Ve bu adam anlatıyordu bir şeyler ve delil getirerek de anlatıyordu. Şimdi insan normalde herhangi bir delil gelmese bile insan normalde kendisine yakın gördüğünü her zaman tasvip eder, tercih eder. Her zaman bunu yani deseler ki senin yanına arkadaş Hasan mı gelsin, Mehmet mi gelsin? Kimi yakın görüyorsan Hasan gelsin. Yani diyor ki ya Hasan ya Mehmet gelecek. Yani yanında senin biri olacak. Hasan mı, Mehmet mi? Tercihin yoktur yani senin. Hasan mı Mehmet mi gelsin diye. İkisinden biri senin yanında gelecek. Oy aynen böyledir. Ya ben e, beni ilgilendirmez ki dediğinizde güya sizi ilgilendirmiyor olduğunu zannediyorsunuz ama sizin oy vermemeniz ile birilerine oy verdiğinizi siz güzel hesap edemiyorsunuz. Onun için önce akli ve mantıklı olarak düşünün. Ya Hasan ya Mehmet gelecek. Sen şimdi düşünüyorsun Mehmet gelsin diyor. Niye? İkisi de senden yani senden pek hoşlanmıyor ama Mehmet Hasan'dan biraz daha iyi. En azından bana karışmıyor. Bunu yapmak zorunda kalıyorsun ister istemez. Ve ben her zaman anlattığım bir hapishane olayı vardır. Hapishaneye bizi attıklarında bir tane halo var. Bir tane de efendime söyleyeyim. Tasavvuşu birileri var. Örnek. Bak, güzel anlayın burayı. Şimdi hapishane Ağası gelse bunlardan bir tanesini koğuş ağası seçin dese. Halo ve adamları tasavvufçu bizim Mahmut Efendi'ci yanındaki efendim şalvarlı cübbelileri. Halo ne zaman namaza dursak televizyonu açıyor sonuna kadar. Kur'an okusak televizyonu sonuna kadar açıyor. Müzik açıyor. Bizim efendime söyleyeyim namazımızı her şeyimizi alt üst ediyor. Ama o tasavuçu arkadaşlar aynı inancı paylaşmasak da bile bize göre işte şeyh Allah, şeyhımız işte gaybi bilir. Şudur bir sürü problemleri var. Yani bize göre şirk içerisinde birileri. Ama biz namaz kıldığımız zaman bu insanlar ne öyle bir şey yapıyorlar ne efendim bizi rahatsız edecek bunu yapmıyorlar. Başa dönüyoruz hapishane müdürü geldi dedik bunlardan ikisinin birini kendinize koğuş seçin. Biri BKK'lı bir Efendime söyleyeyim. Tasavuç. Dersen ve senin yüzünden hala orada idareye geçerse orada birileri el kaldıracak veya kafa sallayacak. Şimdi oylamak tamam mı? Söz olur, el kaldırma olur, kafa sallamak olur. Kalbinle istemen bile bir oylamaktır. ya kalp, yani, En etkilisi ve en e, önemlisi de bu zaten. Kalp. Kalbin ameli. Siz orada bana ne deyip de halonun o PKK'lının oraya geçmesine vesile olur. Ardından namaz kıldığınızda oruç tuttuğunuzda onun o yediği naneler sizi etkilerse bunun sebebi sizsiniz. Sensin kardeşim ya. Şöyle deseydin o adam gelecekti. Sen rahat namaz kılacaktın. Sen niye öyle yaptın? Ya neden bunu yapmadın? Bu aynen hapishane olayında olmuş bir şeydir. Sen orada İnşallah biraz sonra. Şimdi burada anlaşılsın ondan sonra sana müsaade edeceğim. Şimdi burada sen bana ne diyemiyorsun? Burada tasvip ayrı bir şeydir, Tercih ayrı bir şeydir. Tasvip ayrı tercih ayrı bir şeydir. Bunu normal insan hayatında rahatlıkla görüyor. Mahallenizde bir muhtar olayı efendime söyleyeyim. Namazında niyazında bir efendi birisi varken senden olmasa bile İtikadında bozukluk da olsa ki biz inanıyoruz ki bu adam bilinçli yapmıyor. Cehaletinden şundan bundan dolayı. Onunla namazdan niyazdan uzak birisi bir mi kardeşim? Veya ikisi de namazsız. Birisi din düşmanı, birisi dinsiz. Dinsiz ile din düşmanının arasındaki farkı ayırt edemeyecek kadar basiretsizsen senin terazinle bir şey tartılmaz. Ebu Cehil ile Ebu Talib arasındaki farkı göremediyseniz sizin teraziniz bozuktur. Hayzer ile Necaşi arasındaki farkı anlayamadıysanız, duymadıysanız, okumadıysanız teraziniz bozuk vallahi. Tarttığınıza da inanmayız. Tarttığınıza da güvenmeyiz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine bakın. Yani Kur'an'a bakın. Sünnete bakın. Sürekli bir tercih olayı. Oysa şu. Şuysa şu olabilir. Şimdi bırakın Müslümanlar arasındaki bu tür şeyleri. Bu melmekette biz şu kadar azınlık olsak. Bu memleketimiz de Allah uzak etsin. Bu memleketimizde Yahudi ve Hristiyanlar çarpışıyorlar. Hristiyanları destekleyeceksin. Bir sürü tevhideli insanlar oturdukları mıntıkalarda e, kendilerine müsaade eden, kendilerine karışmayan dinlerini yaşayacakları cami açmasına, şuna buna dernek açmasına müsaade ettikleri Hristiyan kesimi şey yapıyorlar. Kur'an zaten Hristiyanların Yahudilerden daha ehven daha iyi olduğunu söylüyor. Onlardan daha iyi. Anlıyor musunuz bunu? Bırakın siz şimdi onu bunu. Burada bile böyle bir tercih yapmak zorunda kalırsınız. Bunu yapmanız lazım eğer akıllı bir insansanız. Yahudilerle Hristiyan çarpırsın. Hristiyanlara. Çünkü burada güzel düşünmen lazım. Yani senin veya bizim vesilemizle Yahudiler gelirse daha büyük sorun çıkacaktır. Bunu düşündüğümüzden dolayı bir tercih meselesidir. Bırak şunun bunun partisini aynı parti içerisinden Sarıgül'le Baykal yarışsın. Sarıgül'e ben oy veririm arkadaşım. Aha bu iş Allah'tan başka efendime işte kafirin müşriki destekledi bu kafir oldu. Ulan Rum suresinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kitaplılardansa, kitapsızlardansa kitaplıların kazanmasını İstiyor ve buna seviniyorlar. Kalbin sevinci, kalbin ameli, onların kazanmasını istiyorlar. Bu bir istektir. Kalbin amelidir ve buna seviniyorlar. Ne demek sevinmeleri? Kitapsızlardansa kitaplar kazansın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki garibanları neden, neden Necaşi'nin yanına yolladı? İran'a niye yollamadı? burada adil bir kral vardı. Müslüman değildi ki o adam Hristiyandı. Allah Resulü Hristiyanlara muhabbet besledi. Böyle mi anlayacağız? Bunu Hristiyanları dost dedi. Böyle mi anlayacağız Allah aşkına? Böyle anlaşılır mı arkadaşım? Buradaki buradaki illeti, buradaki gayeyi güzel anlaman lazım. Allah Resul döneminde orada Necashi olsa bir başkası da olsaydı onun gelmesini isterdi. Davasını daha rahat yaşayabilmek için yavaş yavaş yavaş yavaş Hristiyanların yanına yanındaki garibanları gönderirken bir zaman geldi Hristiyanlarla da savaştı mı Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bu bir metottur, menheştir kardeşim. Yavaş yavaş yavaş yavaş. Tamam mı? Sana tarif edilen şekliyle yürürsen ancak bu dava ne üşüne mabul Oy kullanma meselesinde bu mevzuyu ki zaten buradan ara sıra da soruyorlar. İlk zamanlar bir şey yazıyorsun. Burada klavyeyle ne yazacaksın ki? Pat güt, kafir müşrik deyip geçip gidiyor. Bu tip yerlerde bunu konuşmayacaksınız Alacağın karşına ondan sonra bunu teker teker konuşacaksın. Anlayamadın mı sen şimdi bunu? Anlayamadın. Oy verme kardeşim. Bu senin üzerine vaciptir. Efendime söyleyeyim vermezsen şu olur. Biz sana öyle bir şey demiyoruz meseleyi eğer anlarsan güzelce yapman gerekeni yaparsın oy verirsin yani muhakkak bir tarafı kendine yakın olan tarafı tercih edersin muhakkak çünkü insanın yapısında bir vardı yani hakka yakınlık nispetinde insan ona yakınlık gösterir yakınlık gösterir sokakta görüyorsun sakallı şalvarlı efendim çarşaflı onun itikadını inancını bilmesen de onu sen kendine yakın görüyorsun değil mi seninle ortak yönleri var Seninle ortak yönleri var kardeşim. Bu budur. Kimse oy kullanıyor diye kimse kalkıp kimseyi tekfir etmesin kendi ayakları kayar. Zaten cehalet tekfir cehaletin meyvesidir. Meseleleri anlayamadıklarından dolayı böyle şeyler yapıyorlar. Oy basiretli bir Müslümanın bulunduğu bir ortamda eğer güzel düşünebiliyorsa basiretli bir inancı varsa yolu yordamı varsa metodu menheci varsa Oy verir arkadaş Niye vermesin? Neden vermesin yani? O geleceğini o kesin. Diyor ki şimdi, hocam diyor bir dakika bir dakika diyor. Siz şimdi verdiğiniz bu oyla, Tay 2005 sene artık kaç sene ise yediği bütün nanelere ortaksınız. Ortaksınız. E şimdi biraz kaba olacak ama oy vermediğinizde cehennemi yediği boklara ortak olacaksınız. Haberiniz var mı? Ya kaba ama böyle olacak. Öyle değil mi? Ya bize kimse karışmıyor. Dersimiz şudur. Önceden böyle miydi? E niye nankörlük ediyoruz? Niye nankörlük ediyoruz? Biz bir efendime söyleyeyim şudur budur deyip bir yere oturtmadık. Biz tercih ile tasvibi ayırt edemiyoruz kardeşim. Tercih ayrı bir şeydir. Kasip ayrı bir şeydir. Şimdi insan bir şey alacak. O mu bu mu? İkisi de hoşuna gitmiyor ama neyse ondan deyiz. Şu, bari şu olsun diyor. Öyle mi? Birini birine tercih ediyor. Aynen böyle bir şey. Ha yine söyleyeyim. Anlayamadın mı konuyu? Tekfir etme kimseye kardeşim. Vermezsen verme oy. Al buraya getir. Al bir kere teşride ikinci kaynağı inkar eden bir adamla bu mevzuyu ne diye konuşuyorsun ki sen? Ee, sen düzgün bir, e, meseleyi öğrenmezsen sıkıştır baş şimdi. Teşride ikinci kaynağı inkar eden birisiyle bu mevzu konuşulmaz. Bizim şimdi dinimizi konuşacağımız, e, kaynaklar hususunda problemimiz varsa hangi dini konuşacağız ki? Ha, neyi konuşacağız biz? Senden önce biz, ben şimdi baktım ki Veys'in veya Hasan'ın, Mehmet'in. Baktım ki problemi, yani şeriatın kaynaklarında problemi var. Ben onunla dini konuları konuşmadan önce o konuları kendisine havale edeceğimiz, kendisinden öğreneceğimiz kaynakları önce bir konuşalım. Biz şimdi ihtilaf anında ne yapacağız ve bir Onu önce bir halledersem. Bırak şimdi oy verilir mi, verilmez mi? Oy koy, boş Allah'a Önce bunu tespit edeceğiz. Ondan sonra Allah'a ve git. Bu olayı çözdükten sonra. Ondan sonra ona gideriz yani kitap ve sünnet kitabın sünnetin nasıl anlaşılacağı hususu yani metod, menheç, kural, kaide usul usulsüzlük, usulsüzlük getirilir Usul çok önemlidir yani Kuran'ın sünnetin koyduğu birçok usuller vardır motomot yazmaz kelimeleriyle ama böyle güzel usuller metod menheç zikretmiştir ki mesela siz göremezsiniz eşyada asıl olan ibahedir bir şeyin tahrimiyeti için nasıl ister böyle bir ayet hadisi yok ama bu bir kuraldır. İslam'ın hem de özlük kuralıdır. Delillere dayalı bir kuraldır bu. Yani her şey mübahtır. Ta ki haramlılığına dair bir delil olmadığı sürece. İtibar lafzın umumiliğine'dir. Sebebin hususiliğine değildir. Bu da İslam'ın özlük kurallarındandır. Ama böyle bir ayet, hadis bulamazsınız. Şurayı açabilir miyiz? Sıkıldıysanız. He? Nasıl? iyi mi? Şuradan kalk öbür tarafa git su Abdurrahman'a bağır oradan su al gelse hadi beraber gidin Mustafa'cığım seni dinliyorum evet. aynen öyle aynen öyle <gülüyor> Hayır. hayır, hayır, bunu halledek sonra geçelim. İki, beraberse ikisi aynı, tamam. Oy vermediğimiz anda da işte az önce kardeşe anlattım. Oy verdiğinizde de, vermediğinizde de sizi sizin o haliniz etkiliyor onları. Bağımsız da olsanız etkiliyor. Efendim Mustafa bir daha. etkilemez. Niye etkilesin ki? Biz şimdi burada aynı soruyu şimdi ben sorayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kitaplıların kazanmalarını isterken onların oh oh Allah üçten birisidir teslis inancı hala yürürlükte kalacaktır. Buna sevindiğini, bunun devam edeceğine inandığını, yani buna sevindiğini mi zannedeceğiz? Yani peygamberimiz neden onların kazanmasına sevindi? Veya onların kazanmasını neden istiyordu? halben bir istek. Kazandıklarında da seviniyorlar. Neden? Biri kalkıp dese ki peygamber teslis inancının ayakta kalacağı için sevinmişti. İnanır mıyız biz buna? Hayır. Hayır. İnanmayız. E peki bana nasıl aynı soruyu soruyorsun ki? Ben şimdi Tayyip'in gidip de bir yerde kıyama durduğu şudur buna sevindiğimiz veya efendime söyleyeyim e, gayri şer'i bir şeyler yaptığından dolayı buna sevindiğimizin çıkarıyorsun? El cevap yine hayır nasıl ki onları tasvip etmesi onların aç onların kazanmalarını arzu etmesi buna sevinmesi onların ortak yönlerimizin ayakta kalacağından dolayı kendimize faydalı olan şeylerin veya işte dersimiz şunumuz bunumuz ayakta duracak biz serbest hareket edeceğiz buna sevindiğimiz için yani biz şu an oyumuzu niye veriyoruz biliyor musun ders yapan, yapmak isteyenler var mı evet ders yapacağız. Oyumuz bu. Bize bu tür imkanlar tanınmasını isteyenler var mı? Evet. Ona oy veriyoruz. Yoksa biz git de Atatürk'ün kabrinde kıyama dur diye oy vermiyoruz. Bunu da sev, buna da sevinmiyoruz. Ve ben inanıyorum ki Tayyip Erdoğan başka yere gittiğinde bu şirktir kardeşim. Bunu bağlamayın. Kabirden ne yardım beklenir ki? Bunu diyen şey Tayyip Erdoğan Zamanı gelsin burada da diyecektir ben buna inanıyorum. Bunu yapar ben onu görüyorum adam. Ha paşa keyfi bilir. Biz mi kendimize bakıyoruz? Biz kendi davamızın kendi inancımızın amelimizin ayakta durması onu rahatlıkla yaşamamız anlatmamız. Biz he, biz Mustafa ile yer değişim Mustafa'yı koyduk oraya kızardı garibim kızartması da pek iyi olmaz. Anladın Mustafacı? Dolayısıyla bunlar güzel anlaşılması lazım. Yani en sonda diyoruz işte Veise dediğimiz gibi kardeş anlayamadıysan bari anlayanı veya efendime anladığını zannedeni tekfir etme. Kversin. En son bunu söylersin. Ve bu söz sadece bizim ağzımızdan çıkan sözler değil, Bu Hicaz mıntıkası mıntıkasında parmakla gösteren ilim ehli insanlar, Useymini, Şeyh Binbazı, El Albani'si efendime söyleyeyim ki bunlar kelli alim insanlar, hadis alimler. Böyle bir tasavvuf şeyhi falan değil. Bunlar bu konuda fetvalarını veriyor, delillerini gösteriyor. Kural kaide budur. Metot menheç budur. Böyle yaparız ancak faydamız olur. Kendimize de, başkalarına da. Anlaşıldı mı burası efendim? Bırak, Erdoğan, Neyse, şimdi biz burada Tayyip'i övmüyoruz. Yani Tayyip diğerlerinden daha farklıdır. Dolayısıyla onun var olduğu sürece onun bize faydasının olacağı derslerimizi işte gördüğünüz gibi şehrin göbeğindeyiz. Geliniyor, gidiliyor. Ya her gün beni bir araba takip ediyordu ya. Her gün bir araba. Bazıları karşıma çıkıyor. Hoca nere? Yani arkandayız ha falan. Evet tedirgin olduğumuz sen en sonunda bir şey söylemiştin sen anlatmıştın ben ondan sonra toplandık içeri gittik biz hapishane şudur budur görmedik avratlar gibi affedersin ağlamaya başladık orada biz ne öyle şey? evet evet evet ağladık sızladık tamam da bilmiyorsun sen 23 günde seni çıkaracaklarını oraya girdik korkuttular siz 16-17 sene yersiniz çoluk çocuk dışarıda yani biz öyle şeylere alışmamışız belki ikinci defa ya biraz daha serin olursun üçüncü de biraz daha serin he Ha, bak Allah düşürmesini. Yani biz dışarıda lazımız kardeşim. Uyanık davranmamız lazım. Yani korkaklıkla, tedbirli davranmak birbirinden farklı şeylerdir. Evet, buyur. Hayır, güzel sorular var. Ders mesi yok. Ben bir de yola çıkacağım. İki saat beni oyalayın, ondan sonra ders. Evet. hahamlarını ve rahiplerini. Şimdi, şimdi olay anladım sorunuzu. Bahsin etmiş olduğunuz olay yani tövbe suresi ayet 31'deki anlatılan, onlar hahamlarını, rahiplerini Allah'tan başka Rab edindiler olayı ve bunun tefsiri ile alakalı Huzeyfe'den başka sahabelerden gelen rivayetlerde körü körüne ilim ehli denilen alim denilen kişileri kimseleri dinlemek her söylediklerini sanki gökten indirilmiş vahiymiş gibi kabullenmek hiç araştırmamak uyarılmanıza rağmen araştırmamanız ya arkadaşım bak bu helal bak sizin şeyhiniz üstadınız haram diyor bunlara rağmen hala araştırmamanız soruşturmamanız aleykümselam. selam neticede Allah'tan gayri Rab ve ilah Rab edinme orada ilah geçmiyor. Rab edinme hastalığı cürmü içerisine düşersiniz. Yani dini anlamda seni terbiye eden bir kişi kimseye edinmiş olursun. Ama bahsi edildiği şekliyle şimdi bizim bu konuda sürekli derslerde de anlattığımız gibi ilim ehlinden faydalanma yöntemi olarak Kuralsız, kaidesiz, metotsuz, menheçsiz hareket ettiğimizden dolayı böyle bir belaya Allah korusun düşebiliriz. Şu an toplum cehaletinden dolayı belki tekrür edilmez şudur budur ama toplum gerçekten kısmı azamı dini anlamda hocalarını, üstatlarını, şeyhlerini Allah'tan başka rahmet edilmişler. Yani meselenin hükmü bu. İnsanların hükmü ise farklıdır. Cehalet hakim çünkü. Ne anlatıyorsan adam bizim buhareketi bunu görmedim ya siz gördünüz. Yani hiç kimse ben ayet ve hadisi inkar ediyorum ya yani ne ayet hadis kardeşim ayet hadis olur. Bunu demiyor. Şimdi biz dolaylı yönden Allah'a ve Resulüne isyan ediyoruz. Dolaylı yönden Kur'an'ı ve sünneti elimizin tersiyle kenara itiyoruz. Nasıl dolaylı yönden? Şimdi adam cahil. Şeyhini, imamını, üstadını, abisini öyle bir yere yerleştirmiş, oturturmuş ki aşağı indiremiyor artık. Yani layık olduğu değer vermemiş ona. Cahilce ona öyle bir değer vermiş ki öyle bir yerlere yükseltmiş ki aşağı indiremiyor. Dolayısıyla o ne diyorsa o ne diyorsa doğrudur diyor. Senelerdir bu adam dindarlık yapıyor. E şimdi bakıyor bana dün elimde şarap şişesiyle dolaşıyordum. Bugün ben fetva kesmeye başladım. Var işte arkadaşlarımızdan. Cahiliye döneminde efendim çirkin halleri olan ondan sonra kitabı ı sünnete yönelmiş bir şeyler yaşıyor birilerine bir şeyler anlatıyor doğru anlattıkları ama o adam o adam düşünüyor diyor ki ya Nursaçan var ya senelerdir müftülük yapıyor o kadar imamlar var merkez vaazları var ya ya Mehmet sen daha dün şarap şişesi elindeydin bugün ne erken müftü oldun şimdi o insanlar Mehmet'i kabul etmezken Mehmet de zannediyor ki ayet vadisleri inkarı inkar ediyor için damgayı da kafasına vuruyor kafir oldu diyor bu işte gördün mü hocamdır ben ayet anlattım kabul etmedi inkar etti ayeti kafir oldu diyor veya müşrik oldu hayır kardeşim o adam seni kabul etmiyor o adam ayet hadisi reddediyorum demiyor o adam seni bir kere dinlemiyor ki sen bir şeyler anlatıyorsun ya o belki de ara sıra gülüyor ya diyor dün şarap şişe dolaşıyor bugün bize müftülük taslıyor gülüyor adam şimdi bu olayların hepsinin bir tesiri var bunları güzel düşünmek lazım İnsanlar cahil insanların yaptıkları şey gerçekten çirkin ama onlara güzelce anlatmak lazım bak gel kardeş, Allah'tan gayrı Rab nasıl edilir bunu anlatman lazım adam Rab bilmiyor ilah dedim bilmiyor tağut dedim tavuk zannediyor Cahalet hakim sen neyi tekfir ediyorsun neyi hemen her şeyi ya Allah Resulü anlatmış ardından bir şey söylemiş bizim beyefendi Allah Resulü'nün yerine kendini oturtuyor ya Resulün geçmişi bile tertemizdi ya Az önce dedik sen şarap şişesiyle dolaşırken peygamberin geçmişi bile tertemiz Muhammed'in Emin sallallahu aleyhi ve sellem onun için o anlatıyor anlatıyor sonunda belki bir şey söylüyorsa bu bu peygamberdir Allah'tan aldığını söylüyor sen kimsin nesin adam anlatıyor diyor ki Allah'ın kafir dediğine diyor ben niye kafir demeyeyim ki diyor Bak, öyle bir korkunç hata ki Allah'ın kafir dediğine diyor ben niye kafir demeyim ulan o Allah ya Allah kafir de sen kimsin yani Allah insanın içini dışını her şeyini bilir öyle mi? Sen kimsin ya? Kendini Allah'la mukayese ediyorsun. Diyor ki Allah'ın dediğine ben niye demeyeyim? Ya Allah'ın kafir dediği Ebu Cehil'e de. Ebu Talib'e de. Ama sen karşına aldığın bir insana anlattın mı anlatamadın mı becerdin mi beceremedin mi adamın hali ahvali durumu hiçbir şey düşünmeden kalk bunu söyle. Ve az önce konuştuğumuz mevzuda işte siz Allah'tan gayrı Rabler edindiniz. Kafirsiniz, müşriksiniz. Güzelce anlatılması lazım. İnsan gibi anlatılması lazım. Bu toplum çok cahil. La ilahe illallah bu adamları bilmiyorlar. La ilahe illallah Allah Resulü'nün 13 sene mücadelesini verdiği bir efendim şuurlu eylemdi. Bu adamlar La ilahe illallah Allah'tan başka Allah yoktur anlıyorlar. La İlahe illallah bu adamlar böyle anlıyor. Allah'tan başka Allah yoktur. Dolayısıyla biz kafir miyiz ya? Biz de Allah'a iman ediyoruz diyor. Allah'ın varlığını, birliğini bilmeyi Allah'a iman zannediyor bunlar. Dolayısıyla bunlar güzel anlatılması lazım. Mekkeliler bunlardan da, yani bu dönemdeki insanlardan daha iyi biliyordular La İlahe İllallah'ın anlamını. Yani Allah Resulü onlardan La İlahe illallah Tuflihu dediğinde, La İlahe illallah Dinde Kurtulun dediğinde onlar bunu söylemediler. Niye? Biliyordular bunun anlamını, manasını. Çünkü bu rivayetin öncesinde ben onlardan tek bir kelime istiyorum. Bunu söylesinler tamam. Ben yakalarını bırakırım diyordu. E söyle Muhammed neymiş o kelime? On tane söyleyelim. Şöyle bakayım. Le ilahe illallah deyince herkes vazcayır Niye? Çünkü onun ne manaya geldiğini iyi biliyordular. Onu dedikleri zaman Kabe'nin içerisinde ne kadar tazimde bulunan Lattı, menattı, uzzaydı, onların yavruları vardıysa hepsi kenara itilecekti. Bunun manasını biliyordular. Bu adamlar bilmiyorlar. Sen tutar cehaleti mazeret kabul etmezsinse kime ne anlatacaksın? Tebliği beceremezsinse kime ne anlatacaksın? İlim irfan yoksa kime ne anlatacaksın? Kendin anladın diye efendime söyleyeyim. Herkesi de aynı seviyede görmen bu korkunç bir hata olur. Allah'a dua et işte sen anlamışsın anlat ellerinden tut konuyu dağıttık mı anladın mı anlat, anlatmak sor toparlayalım beraber sorduk ilim ehline sana bir cevap getirdi cevap verdi orayı unuttum bak orayı da anlatacağım şimdi ilim ehlinden faydalanma yöntemi bir kural bilmiyorsanız zikir ehline sorun ey ilim ehline sorun bunu bu şekliyle alıp taklit caizdir demek asla hoş olmaz ilim ehline sorun derken ya neden ilim ehline soruyoruz düşünüyoruz ilim ehli diye soruyoruz ardından Ardından delil isteyeceksin. Yani eğer sorduğumuz mevzu dini bir mevzuysa, konuysa bunun dinde muhakkak bir delili vardır. Sorularımız onlara tevcih edilme nedeni ilim ehli olduklarından. On tane hadis biliyor isek biz on bin tane hadis bildiklerinden dolayı Nasih mensukun sade adını duymuşsa o adamlar gerçeğini bildiklerinden dolayı. Muhkemini müteşabihini bildiklerinden dolayı. Hemen oturun. Dolayısıyla bizim ilim ehlinden faydalanmamız otur. Faydalanmamız usul kaide kural çerçevesinde önce onlara soracağız ardından delil isteyeceğiz. O da bize delili getirdiğinde ki biz Müslümansak, araştıran birisiysek efendime söyleyeyim işte bakacağız yani. Hadis getirmiş. İşte bu e, Şeyh bu hadis sahih mi? Sahih. Kimler sahih dedi? İstediğini sorabiliriz. Ravilerine de yine Yani yeter ki sen iste. Şimdi bazen güvenin olduğu yerde insan tembelleşiyor. Diyor ki Şeyh El Albani gibi bir adam. Bu adam alim. Bu adam hadis usulünde şey otoriter bir insan. Dolayısıyla bunun haberini e, kabullenmek aslında bize Allah'ın bir emridir. Allah'ın emridir. Nereden çıktı demeyeceksiniz. Çünkü biz haberi kabul ve redde İslam'ın bir müessesesi vardır. Hatta bazı cezaların infazında da şahitlik müessesesi dediğimiz olay kullanılır. Bize diyor ki sıka bir adamın, adil bir insanın sözünü kabul edin. Fasıksa araştırın. diyor. Öyle mi? Şimdi bize Allahu Azze ve Celle sıkanın haberini kabul edin diyor bize. Bu Allah'ın emri aslında. Adamın sıkalığı ortadaysa adam sıka birisi, hadisçi birisi o adamın sözünü kabullenmeniz taklit değildir. Diyor ki Şeyh Albani'nin bu konuda sözünü dinliyorsun sen de onu taklidin. Yok. Şeyh Albani'nin sıkalığı yine sıkalar tarafından tespit edilmişse. Ta ki kendisi gibi insanlardan bir şey öne sürüp ispatını da yaparsa ayrı. Ama normalde sözü dinlenir. El Albani bu hadise zayıf demiştir. Adam bu işte otoriter. Çünkü biz ta bu hadislerin söyleniliş zamanından bu tarafı aynı kural kaydı çerçevesinde hareket ediyoruz. Ebu Hureyre'den bir hadis geliyor. Kimler tarafından geliyor bu? Biz birilerini mi taklit ediyoruz? Yok. Yo, Allah'ın koyduğu kurallar çerçevesinde hareket ederek o haberi kabul veya reddediyoruz. Tezkiye edilmiş bir toplum önce. Sahabe Allah ve Resulü tezkiye etmiş. Tezkiye edilen toplumun tezkiye ettiği talebeleri Öğrettiği hadisleri öğretip teskiiettiği talebeleri. O onu teskiye, onu teskiye ve bütün hadis kitaplarında bir senet olayı vardır. Bu ümmetin harika bir kendilerine ikramıdır. Senet olayı vardır. Onun için araştırdığınız zaman böyle birilerinin zannettiği gibi böyle daldan armut toplanır gibi hadisler toplanmamıştır. Harika kurallar koymuşlardır. Harika metot, menaj çok harika. Babanın oğlunun tadilini kabul etmezler ama cerhini kabul ederler. Yani baba oğlu için diyor ki bu sıkadır diyor. Bundan alabilirsiniz. Hayır. O senin oğlun diye değil mi? Veya o senin oğlun olduğu için belki böyle bir şey yaparsın diye. Hadis Ali bunu da yapmaz bak. Ama böyle bir ihtimali bile ortadan kaldırmak için babanın oğlunun tadilini ret, cerhini kabul. cehne sakın bundan bir şey almayın ha. Sakın bunlamış kolay kolay bir baba onu söyleme. Söylüyorsa adil bir insandır. Bukhari ile alakalı anlatırlar. Gidiyor bir yerden bir hadis alacak adam, işte soruyor nerede falan gidiyor falan yerde gidiyor ki adam adam atını sesliyor işte gel geldi. Atını seslerken de işte şöyle yapmış ya kuş kuş kuş kuş kuş kuş. At geliyor bir şey var diye kucağında geliyor. Eteğini bir bırakıp yakalıyor onu bakıyor bu atı kandırdı bize de bu yalan söylüyor biz de kandırabilir geri dönüyor ya nelere dikkat ediyorlar gerçekten hadis ehli çok titiz davranmışlar içine girerseniz gerçekten harika bir olay olduğunu anlarsınız ve burada yine değerli arkadaşlar unutmayınız ki burada her şeyden önce Allah'u azze ve celle'nin bu dini koruyacağını vaat etmiş bu din teminat altındadır bunu Hasan'la da Mehmet'le de koruyacaktır. Bir kere bu bu din teminat altındadır. İnna nahnu nazzalna zikre ve inne lehu'l Bu zikri biz indirdik. Bunu koruyacak olanlar bizizdir diyor. Burada Kur'an demiyor Bazılarının zannettiği gibi. İndirilen zikir korunacak zikir. Allah indirdiğine zikir ismi veriyor, koruyacağının da zikir olduğunu söylüyor. İndirilenin ne olduğunu bakarsanız Kur'an-ı Kerim'den ve anzalallahu aleykel kitabe vel öğrettik ama ləm tıkun ta'lam ve Allah sana kitabı ve bir de hikmeti indirdi Sana hikmetli kitabı indirdi değil kitabı ve bir de hikmeti indirdi Bununla sana bilmediklerini öğretti Allah'ın senin üzerindeki fazlı keremi büyüktür diyor Onun için indirilen kitap ve hikmettir bunun ikisinin adı zikirdir muhafaza edeceği de budur Allah muhafaza ediyor bu konuda ne no problem e nasıl korundu ki hocam işte zayıf budur hadis var tamam işte koruyor ki birileri çıkmış bu zayıf bundan değil uydurma bu bundan değil koruyacağım dediyse azıcık üzerinde dur bu kelimenin yani bir şeyler saldırılacak bir şeyler olacak ki o da korunacak öyle mi? bu bu anlama gelir saldırmışlar. O onu demiş, bu bunu demiş bu bir şeyler uydurmuş, şu bir şeyler demiş. Allah ilim ehlinin eliyle koruyor bunu. Ayakta. Ayaktadır. Kur'an hakkında da ileri geri konuşulmuş. Yani Kur'an hakkında da 17 bin ayet diyen şia değil mi? Edip Yüksel gibi terbiyesizler şu iki ayet Kur'an'da fazla diyen yok mu? Yani Kur'an hakkında da ileri geri konuşulmuş. Ama Allah onun ikisini de koruyor. Bununla beraber her kim Allah'tan hakkıyla korkarsa Allah ona iyi ve kötüyü ayırt edecek bir akıl ihsan eder. Bu çok önemli bir kuraldır bakınız. Allah'tan korkarsanız Allah size bir anlayış ihsan eder. Allah anlayışı ihsan eder. Bizim yolumuzda cehdedenlere yollarımızı açarız, gösteririz. Sen yeter ki bu yolda cehdet et. Yollar açılır sana. Sana bu yollar açılır. E sen gider tasavvuf tarikatta kafayı gömer orada durursan kafanı kirletirsen, kalbini kirletirsen cumadan uzak şundan uzak e kalbin kirlenirsen e nasıl anlayacaksın arkadaşım ya samimiyet yok, ihlas yok usulüne uygun hareket yok e tabi ki anlayamazsın ilim ehlinden öyle faydalanırız. ilim ehli Allah Resulü'nün varisleridir Hadiste anlatıldığı gibi peygamberimizin varis olarak bıraktığı da kitap ve sünnettir. Kitabı sünneti kimde görüyorsanız o ilim ehlidir. Kitap sünnet hangi ilim elimelerinde ne kadar hayatına yansımış, ne kadar anlatıyorsa o kadar varis olmuştur peygamberden. Dolayısıyla biz bir şey sorduktan sonra delil de isteme hakkına sahibizdir. Hani Allahu azze ve celle İbrahim Aleyhisselam soru soruyor ya diyor ki ya Rabbi sen ölüleri nasıl diriltirsin? akara soresin. Ey İbrahim inanmadın mı? İnandın da kalbin mütmain olsun. Kalbin mütmain olsun diyor. Demek ki biz en azından kalbimiz mütmain olsun diye sorarız arkadaş. Kalbimiz mütmain olsun diye soralım. İlla seni yalanlamak için değil hocam, abim, kardeşim neyse. Yani bunu neye dayandırarak söylüyorsun? Ben de birilerine anlatmam gerektiğinde aynı şeyi bana sorarsa ben rahatlıkla cevap vereyim diye. Bunu isteriz. Yani ilim mehledir kardeşim. ilim mehlinde de soru mu sorulur? Ne ne fark kaldı ki kardeşim tasavvufçuların şeyhin yanında yedi kelimeden fazla konuşamazsın sözünden ne farkı var bunun? Heh? Hocam bunu neye dayandırarak söylüyorsun? Anlayamadıysan bak usul kaide gereği bu budur. Şimdi bu usuldan bahseder hocam bu usul neye dayanarak verilmiştir? Yazarsın işte az önce dedik. İtibar lafzın umumiliğinedir, sebebin kususiliğine değildir. Hocam bu ayet ve hadis değil kelime olarak, kelime kelime. Bu öyle bir usul kim söyleyeyim? Yani nereden çıkarılmış hocam yani anlamak için? Bunu güzel sana izah eder. Bak nereden çıkarılmıştır der. İşte adamın biri geliyor Allah Resulü'nün yanına. Ya Resulallah mahvoldum ben diyor. Hayırdır ne oldu? Ya Resulallah bir kadına denk geldim. İnan onu tuttum, cimcikledim, sıktım sarıldım öptüm cima hariç her şeyi yaptım mahvoldum namaz kılınıyor ayet iniyor iyilikler kötülükleri siler diyor iyilikler kötülükleri siler diyor oradan biri diyor ki ya Resulallah bu sadece onun için geçerli Yo. ümmetimden kim aynı hataya düşer onun için geçerlidir bak diyor Ahmet Mehmet burada farkında mısın İtibar lafzın umu sebebin hususiliğine değil. Yani Hasan için indi bu ayet. Ama orada sorulan o soru, Resulullah'ın cevabı itibar edeceğimiz bu lafzın umumiliğindir. Yani iyilikler kötülükleri siler. Bunu güzel anlattın mı? Bak ben şimdi yarım yamalak anlattım. Anladınız mı bunu? Anladım. Anlaşıldı değil mi? Bir kaidedir ve bir delile dayalıdır. Ve her usulün kuralın kaidenin kendisine Dayandırıldığı bir delil vardır tabii ki. Şimdi bu kuralı öğrenirseniz adam şimdi diyor hop hop hop diyor bir dakika diyor ya onun nuzul sebebini biliyor musun? Şudur budur biliyor musun? Bize alimlik taslama şudur budur. Adama güzel anlatırsın kardeş bunun nuzul sebebi ne olursa olsun bu hadisin vurut sebebi ne olursa olsun itibar lafsın umumiliği nedir kardeşim bak otur anlatırsan güzelce o da anlar ha kardeş kusura bakma ben işte ben bunu bilmiyordum. Bunu der yani der. Samimi ise bunu der. Dolayısıyla her şeyi sorabiliriz yani. Allah'a bile soru sorulmuş ya. Nasıl diriltiyorsun diye ya. Allah'a soruyor. Gerekçesi de mutmain olabilmek için. Ve Allah da gösteriyor. Ben kainatın yaratıcısıyım. Rabbim sen bana nasıl bu soruyu sorarsın? Evet. Değilmiyor Allah'a vazze ve celle. Resulullah'ın gelip yakasından yapışıp bu senden mi Allah'tan mı? Resulullah başkaları kıssa bile dur. Bırakın diyor. Ya. Adamın ihtiyacı var soruyor. E bizim mübareğe bir soru sordun mu yüzü, gözü ekşiyor. Simsiyah kesiliyor. Yanındakiler neredeyse seni boğacak. Sen onun yanında niye soruyorsun bilmem ne falan. Sen inanmıyor musun mübareğe falan. Ulan daha mübareğe soru sorulmuş. Senin mübaren kim ya? Tabi orada bunu diyemeyiz. Öldürürler vallahi. Sorabiliriz değerli kardeşim. Neden sormayacağız ki? Şimdi şimdi dedim ya az önce bazen aşırı güvenden dolayı belki isabetli biraz gidersin ama bir bakarsın ki İmam Malik'in olacak bu söz Gede karanlığında odun toplamak gibi bir şey olur. Yani onu topla bu odun sert, bu odun sert, bu odun sert böyle sert kabuklu bir yılan dek gelir atarsın odunların içine. Götürürken seni bir sokar görürsün. Ne güzel söylemiş İmam Malik. Şimdi İmam Malik'in mi bu söz kardeşim? Bunu söyleyeceğim. Bunu söyleyeceksin. Bu söz İmam Malik'e aittir. Harika bir sözdür. Nasıl bunun altından siler de sen seninmiş gibi hava atarsın? İmam Malik'in sözüdür bu. Ayet veya hadis değildir bu İmam Malik'in sözü. Söyleyeceksin bunu. Az önce bir mevzu geçti de taşı gediğine koyalım dedik. Elimizi sıkıştırmadan. <gülüyor> şu kapıyı şu kapıyı git aç dışarıdan. İçeride kaldılar. Git git. Oradan oradan oradan. Hayır hayır. Oradan git. O karşıdaki odanın kapısını aç. Onlar içeride kaldı herhalde. Tam karşıdaki odanın. Aç kapıyı. Anlaşıldı mı? Yani sorarız. Neden sormayalım ki? Adam güveninden dolayı. Aşırı sevgisinden, güveninden dolayı sormuyor bazı meseleleri ama bu şimdi kendisi için de zararlı olabilir. O, o adam için de zararlı. Hata yapabilir insan değil mi? Uyaranı olmamış olur hissi nefsi davranır bir yerde bir şey söyler sen sormasın sen de aynı hatayı yaparsın. Dinse delili olur kardeşim. Yani biz inanıyoruz ki bu din tamam. El yevme ekmeltu lekum dínekum ve etmentu ni'meti ve radítu lekum l-İslam'a Din tamam. Bununla beraber kapalı bir tarafı karanlık bir tarafı da yok. Peygamberimiz öyle diyor. Sizi gecesi gündüzü gibi apaydın bir yol üzerinde bıraktım diyor ne kardeşim soracağın araştırdığın ne yok kıldan ince kılıçtan kessin dalma boğulursun bilmem bu ne bu nerede yok kafayı yersin ya bence Kur'an sünnetten ayrılırsan kafayı yersin biz inanıyoruz ki Kur'an'ı ve sünneti en güzel yaşayan sahabeydi biz kimsenin abur cubur konuştuğunu görmedik kafayı yiyen de kimse yok hep harika kafalar yani biz de tasavvufa gidiyor 20 gün sonra kafayı yiyor adam uçuyor. Senin Kırıklara karışacağım diye vallahi kayalardan altına atıp parçalananlar var. Görüyor musun? Böyle salaklar var affedersiniz. Evet evet evet. Bu çulum uç. Kulum, uç. adama numara yapıyorlar. Adam atıyor kendisini şey. Evet evet bu Bursa Yinegöl'de anlatıyorlar bunu. Yani bunlar olmuş ya. Yani. yani diyeceğim Kur'an'a ve sünnete insan itiba ettikçe, araştırdıkça yaşadıkça nasıl dalar, nasıl boğulur, nasıl kafayı yer ya kafası zinde olur. Yani kalbi rahat olur. Delille hareket eden istediği yerde rahat konuşur. Delilsiz konuşan adam gözünün içine bakar hele orada işte bazen bir sohbetlerde oluruz bir şey anlatıyor. Biz bunun sahip olduğunu da pek bilmiyoruz ama gözünün içine bakıyor. Niye? Tedirgin. Nerede o? Gördün mü? O güzel bir şey yani. Adamın te temkinli bir şekilde efendime söyleyeyim. Konuşuyor. Evet Mehmet. Hayır öyle bir şey geçmiyor hadiste. Öyle yansıyor. Şimdi bu konuda iki iki farklı anlamlı rivayetler var birisi birisi size iki şey bırakıyorum kitap ve sünnet iki ağırlık bırakıyorum kitap sünnet sarıldığınız müddetçe asla sapıtmayacağınız ifadeler çok önemli burada kitap ve sünnet edille-i şer'i olarak bırakılıyor sarılmamız sapıtmamamız için sarılmamız sıkı sıkıya tutunmamız için bahsin etmiş olduğunu size iki ağırlık bırakıyorum birisi Allah'ın kitabı diyor İkincisi ehlibeytim. Ve devamında ne diyor biliyor musun? Sarılın da sapıtmayın değil. Ehlibeytim hakkında sizi Allah hatırlatır. Ehlibeytim hakkında sizi Allah hatırlatır. Ehlibeytim hakkında sizi Allah hatırlatır. Yani size sadece iki ağırlık bıraktım deyip orada da kalsa ehlibeytim ve Kur'an dese bu söylediğim hadis onun izahını yapıyor. Hadisler birbirinin izahını yapar. Orada Edille-i olarak bahsedilmiyor. Bence bu hadisi kafalarına göre yorumlayanlara reddiye vardır orada. Ehli hakkında size Allah'a hatırlatırım. Üç sefer. İşte onların kulağını tutacağın. Bak Allah Resulü diyor ki Ehli Beytim hakkında haddi açmayın. Allah'a hatırlatırım sizi. İlahlaştırmayın onları. Adam gibi Ehli Beyt Ehli Beyt peygamberin soyundan diye koç. Edille-i değil. Aç Kur'an-ı Kerim'i Ey Ehli Beyt! Ya ehlal beyt vezkurna ma yutla fi buyuti kunne min ayatillahi vel hikmet Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve bir de hikmeti hatırlayın diyor. Ehli beyt'e söylüyor. Ehli beyt'in bile Allah kulağını çekiyor kitaba ve sünnete. Onları okuyun. Onları hatırlayın diye. Ehli beyt edille-i şer'iye değil ki. Ali neye uymakla mükellef? Ya bırak şimdi geçtik Ali'yi Veliyip? Muhammed Mustafa neye uymakla mükellef? Biz sana vahyetmezden önce sen iman nedir kitap nedir bilmezdin diyor. Sana kitabı ve hikmeti indirdik. Bununla bilmediklerini öğrettik. Yani Resul bile vahye abi oluyor. Ali kime uymakla mükellef kardeşim? Muhammed Mustafa'ya vahye yani. Onun ehli beyti şu herkes Kur'an'a sünnete uymakla mükelleftir. Babam peygamberdir diye güvenme görevlerini yerine getir ey kızım Fatıma yani ben senin baban da olsam benim sana hiçbir faydam olmaz malımdan istevereyim ama Allah'a karşı görevlerini yerine getirmediğin müddetçe benim peygamberliğim sana bir faydası olmaz kızım olmaz kızım İbrahim'in babasına olmamış benim sana nereden olacak Lut karısına olmamış benim sana nereden olacak Nuh karısına ve oğluna olamamış benim faydam, sana faydam nereden olacak öyle mi sائر karinelerle mevzu böyle netleştirilmelidir. Orada anlatılan şey farklı ama onlar farklı anlatıyorlar. Ne ne olacak? Ehlibey biz ehlibet düşmanı mıyız? Sizden daha fazla bir Ehlibey'i seviyoruz. Biz seviyoruz, siz ilahlaştırıyorsunuz. Farkımız bu. Biz seviyoruz. Siz ilahlaştırıyorsunuz. Allah Resulü bir bir kişi ölen bir kişi için üç günden fazla yas tutulmamasını söylüyor. Bunlar 1400 senedir yas tutuyor sapıklıkla en yakın kocası ölse kadın 4 ay diyor hatırladığım kadarıyla yas tutar ondan sonra bitti bunlar efendime söyleyeyim 14 asırdır bunlar şey yapıyor yas tutuyorlar birbirlerini kanatıyorlar vuruyorlar ne samimisi ya sen boşversene neresi samimi onlar ya bir kere caha korkunç bir cahalet var bir kere onlar Kur'an'ın Kur böyle yani doğru düzgün geldiğine Kur'an'ın elimizdeki bu kitabı olduğuna falan inanmıyorlar. Siz takiye olarak duyduklarınıza sakın inanmayın. Şianın temel inançları var. Onlar bir kırmızı kalem çekmiş değillerdir asla. Onların en efendim, asrımızda yaşayan geçen tarihlerde ölen onların e, liderleri dedikleri Hümeyli bile işte sahabe Kur'an'ı tarif etmiş diyor. Hükümetül İslamiye'de. Ebu Hureyre'ye laf atıyor. Ah geçen Facebook'ta seyrettim adam resmen lanet olsun diyor Ayşe'ye diyor lanet olsun diyor konuşmalarından anlıyorum biliyor musun? Tipi bir kere bir acayip yüzüne tükürmesin vallahi öyle bir acayip sıfatı var ki Timurtaş'ın rahmetlik diye mi yani yüzünde cehennemi okursun adamın öyle bir kağıt alıyor gülüyor he <gülüyor> i̇şte, işte yok diyor Ayşe cennetlikmiş diyor lan Allah'u diyor ya Ayşe. Ömer cennetlikmiş diyor. Gülüyor diyor. Ondan sonra. Allah sana lanet etsin diyor. Almış koymuş buraya. Tabii bizden birileri. Uyanın diyor. Bunlar mı Müslüman? Bunlar mı İslami devlet? Asla ya bu adamlar tamamen şirk küfür içerisinde ya. Şiye kadar adi, iğrenç, itikadı bozuk, ahlaksız kimse yoktur. tarif edilmiş. Siz sokuşturdunuz buna. Hani Mevlana Mesnevi yazar başında bu alemlerin Rabbinden inmedir. Kimse dokunmasın diye veya kutsiyet tanınsın diye. Nasıl ki onu diyorsalar. Saidun Rısır Cisalelerinin ilhamla yazıldığını nasıl söylüyorsa kitaplarına önce bir kutsiyet tanıyorlar. Sana diyecek ki siz de bu ayeti buraya sokuşturdunuz. Kur'an korunuyor. Geçeceğin oralar diyor. 17 bin ayetti. Nerede korundu diyor. Velayet suresi vardı. Hani nerede diyor? Buyur. Getiriyor. Ya gezer getiriyor. <gülüyor> yani Allah'a, Resulüne sizden olan şeye, o şeye, yani diyor Ahzab suresi kadar şey vardı diyor. Kaldırıldı. Şuydu. Ya aç husulü kafi. Neler neler. 17 bin ayet. uydurma hadiruhu olayı uydurma Sahih olan kısmı yani size iki şey bıraktım bunu demişti Az önceki söylediğimiz hadisin söylendiği bir olay yani dair, bunu bir şimdi Musa'nın yani Harun'un Musa'ya yakınlığı gibi işte Ali de bana yakındır bu tip yani Ali, Ali radiyallahu anh onu öven rivayetler var. Onu öldüğü gibi Fatıma'yı da öven var. Ebu Bekir'i de öven var. Ömer'i de Bunlara kimsenin itirazı yok. Ama bunun, onun efendime söyleyeyim, kendisinden sonra idareci olacağını yok. Allah Resulü daha açık bir ifadeyle benden sonra Ebu Bekir ve Ömer'e uyum diyor. Benden sonra Ömer'e ve Ebu Bekir'e deseydi önce Ömer'i alırlardı. Bu konuşmalar bile çok önemlidir. Resul bunları konuşurken bile Şimdi bak önce rivayeti bir alacağız geleceğiz. Bak, önce bunu getiriyoruz. Yazdık metin olarak. Yeri numarası bir. Yapacağımız bir. İkincisi sahih mi gayri sahih mi? Getirdik sahih. Nasih mi mensuh mu? Bunlar önemli. Ondan sonra hala kapalılık var. Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi az önce dedim ya size iki ağırlık bırakıyorum. Allah'ın kitabı Kur'an ve ehli beytim yazdık bunu ya koyduk. Şimdi burada ne kastediliyor acaba? Müfesser olan müphem üzerine takdim edilir. El müfesseru ala liyakti al müphem'i bu bir kuraldır bakınız. Müfesser müphemin üzerine hükmeder. Ne demek? Yani daha tafsilotlı bir hadis varken. Diğerini tefsir eder. Daha geniş bir şekliyle işte size iki ağırlık bıraktım. Kitap, Kur'an buna sıkı sıkı sarılın. Ardından Ehli Beyt'im. Ardından da Ehli Beyt'im hakkında size Allah'a hatırlatırım, Allah'a hatırlatırım, Allah'a hatırlatırım. Bu daha müfesserdir. Ehli Beyt hakkında yapılması gerekeni söylüyor bize. Diğerinde iki şey bıraktım. Sarılırsanız sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı, Peygamber'in sünneti. Bu da sarılacağımız kaynakmış iki ikisi. Kaldı ki Kur'an söylüyor ehlibeyte daha az önce söyledik. Kitaba ve hikmete sarılın. Onları okuyun diye. Önce ezbere hareket etmeyeceksiniz. Bak benim bir sürü defterim var kardeşim bak. Defterlerim var. Yazıyorum, çiziyorum birçok şey ezberimde olmasına rağmen. Defteriniz olsun kardeşim ya. Alacağınız, vereceğinizin defteri var. Sevdiklerinizin telefon numaraları var. Niye yazıp çizmiyorsunuz kardeşim? Ben okumuştum ama falan. Cık, yaz, çiz. İlla senin için değil Mustafa'cığım? Hepimiz için. yazacağın, çizeceğin, Hatta herkesin derse gelirken şöyle var ya güzel bir bakın çantası olsa içinde not defteri kalemi evde temize çekeceği bir şey o burada alel bir şey yazacağız. Neyi vereceğiz? Çanta mı? Bura şey mi? Çocuk Esirgeme Kurumu mu? Anladınız mı? Yani Böyle bir şeyler yapmamız lazım. Yazacağız. Hocam diyor çok enteresan bir şey okudun. Ne okudun anlatıyor. Nerede? Vallahi hatırlamıyorum. Ya o kadar enteresandıysa niye yazmadın? Yaz arkadaşlar da getirirsin. Biz de öğreniriz. Anlaşıldı mı efendim? Yok, hayır. Ne fark eder ki? Onların vesilesiyle sen de bir şey çıkarmış olursun. Biz normal günmüş gibi devam ediyoruz. Bu soruları bile sormaya gerek. Bize ne kutlarsa kutlasınlar. İbnü Teimiyen'in dediği gibi o gün de tutak hadi biz de şöyle bir şey yapak. Böyle bir adet çıkarmamıza gerek yok. Normal bir gün. Bugün yılbaşı gecesi. Ha? Ha bize? Bize ne ya yılbaşı? Bizim yılbaşımız mehremdi. Geçti. Şimdi tutar da bugün gider hindi alırsanız bile adamların şeyine uymuş olursunuz. Ya ben besmele çekip yiyeceğim. mı yiyecek. Başka gün bulamadın da bugün niye gittin aldın? Bugün yani niye bugün? <gülüyor> He, niye bugün? Yani sen... ha, bugün e, onlar öyle yapıyorsa biz de hayır, hayır. bu nereden şey Tabi. Normal. Hiçbir şeyden haberin yokmuş. Bizim için normal bir şey. Bugün yılbaşıymış. Ne olacak yılbaşıysa ne olacakmış? Allah Resulü'nü ben yazdım internete de paylaştım. Yok. Ne demek Mekke fethini şudur budur. Niye bu gece Mekke fethi? Başka gece anlatırız. Derse geldik işte normal. Dersimizi yapıyoruz. La havle ve la kuvvete illa bile. Onlar onlar bile şu an bizim mevzularımız değil. Nasıl fe fetettiler, nasıl cengaverlik yaptılar, şu dur Bir kere o fetih fetih zamanına kadar Müslümanlar önce imani anlamda nasıl tecihiz oldular bize bu lazım. Sen evde çoluğu çocuğu fethedememişin daha, nefsini fethedememişin daha. Adama iki senedir bir şey anlatıyorum, hala elleri göbeğinde. Hocam diyor hep aynı şeyleri anlatıyorsun. Cihattan bahsetsene diyor. Dedim ki iki senedir anlatıyorum sana. Elini şuradan kaldırıp şuraya koyamadın. Sen şimdi elen silah alacaksın bir de kaldıracaksın. He? Sen yalan söylüyorsun dedim ha. Palavra söylüyorsun dedim. Ya dedim hadis gösteriyorum elini şuradan kaldırıp şuraya koyamadın. Sen bu ele silah alacaksın bir de gideceksin patlatacaksın bilmem ne. Için. Ben onları yutmam. Sen şimdi mesela taşık geldiğine koyacağız. Sen ne edeceksin? Sakalını bırak herifsen. Göbegini küçült, sakalını büyüt herif sen. Tamam. Mehmet, sen ne edeceksin? Camide başka, evde başka namaz kılmayacaksınız. Var arkadaşlarda. Fitne çıkarmış diyor. Bundan daha büyük fitne mi oluyor? İki yüzlülük camide başka, evde başka. Öyle mi? Namazını güzelce kılacaksın. Allah görüyor seni. Doğru neyse yapacaksın. Kınayı kınayıcıların kınamasını aldırış etmeyeceksin. Kendini güzel yetiştireceğin, teçhiz edeceğin. Ve düşmanla karşılaşmayı da asla istemeyin. Allah Resulü bunu söylüyor. Düşmanla karşılaşmayı istemeyiniz. Eğer hasbel kader karşılaşırsanız topuklarınızın üzerine geride kaçmayın istiyor. Biz bela istemiyoruz kardeşim. Biz savaş, biz milleti öldürmek istemiyoruz. Niye arkadaş. İslam diriltmek için vardır. Ya bir kişinin hidayet bulması üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır. Böyle bir kazanç, bir kafiri öldürmek için zikredilmiş mi herhangi bir ayet hadiste? Öldüreni bile velisine öldüren, kısas olayında öldüreni bile bağışlarsan daha iyi diyor biliyor musun? Allah öldürme sevdalısı değil ya. Evet. Alayım, oku. Allah'ın olunca nasıl savaşacağını? Nasıl savaşacağını? Peygamber nasıl savaştıysa? Metot bu. Heh. Metot nasıl? Şimdi bu ayet peygambere indi. Ne zaman indi? Nasıl savaşacağız? Davetin yani davetten önce eline silah alan bir adam önce o silahla kendi nefsini anlının ortasından vursun. Niye? Davetten önce peygamber böyle bir şey yapmadı önce davet. Savaşacağın kendisiyle beraber yani etrafındaki insanlarla beraber savaşacağın efendime söyleyeyim kişiler kimseler sana harbilan etmiş insanlar olacak. Sana cizye ödememiş insanlar olacak. Diyelim ki İslami bir idare kuruldu Türkiye'de. Yaşıyoruz dinimizi. Yandaki Bulgaristan'a dedik bize cizye ödeyeceksin. Çünkü davetten sonra ikincisi cizye ödeyecektir. Cizye ödersen hala Tamam. Biz cizye ödeyeceğiz size. Sen Yunanistanlılar ne savaşacaksın ki? Nasıl savaşacaksın? Bitti. İslami bir devlet, idare sensin. Diğer bütün hepsi korkusundan sana cizye ödüyorlar. Dünyanın hakimisin işte. Sizi yeryüzünün hakimi kılacağım dedi. Aha sen yeryüzünün hakimisin. Cizi ödüyorlar ama sen yine onların iyiliğini düşünüyorsun. Onlara yine anlatıyorsun, davet ediyorsun. Zaten onlar senden güzel şeyler gördükçe de herhalde hayvan değiller. Bunlardan dönenler olacaktır. İslam'ı kabul edenler olacaktır. Bu Bu daha tabi. <gülüyor> tabi Mehmet'im ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve rekatum selam şunu ben bir kapatayım